بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم معاملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصلح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Geçen hafta, geçen derste ilan ettiğimiz üzere dersimiz ondan sonra Ramazan'a kadar dokuzu çeyrek geçe başlayacak. Onun için vaktinde gelelim derslerimize. Bugünkü dersimiz biliyorsunuz Sahih ül Bukhari, İmam Bukhari Rahimahullah'ın As-Fahih El-Musned adlı hadis kitabı İmam Bukhari Rahimahullah bu ümmetin Sahih hadis taelifi konusunda taelif ettiği kitap bakımından hadisler bakımından en sahih hadis kitabı taelif etmiş alim. Rahimehullah. Bugünkü sahadende bulunmuş olduğumuz, şerhini yapmak istediğimiz bab. Babu nehi'n-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ale't-tahrim. İlla ma tu'rafu ibahetuhu ve kezalike emruhu İmam Bukhari Rahimahullah bizlere bu bapta usulî bir kaide zikrediyor bu kaide de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı, ettiği bir şey tahrimdir, Aslında budur yani peygamberimiz bir şey yasakladıysa bu yasağın hükmü nedir? haram olması İlla ma tu'rafu ibahetuhu ancak bu kuralın dışına tahrimin dışına, haram olmasının dışına ne yapılabilir? Bazen çıkılabilir. Bu ne zaman çıkılır? Buna az sonra değineceğiz. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri, emri bir şeyi emretmesi nedir? Vücub. Yani vacipliktir. Farziyet ifade eder. Ancak bunun mubah olması müstesna. Bazen de bu emirler ne olabilir? Mubah olabilir. Yani emirleri asıl da haramdır. Ancak bu haramlar neye düşebilir? Kerahate düşebilir. E, e, yasakları. Emirleri de vücubiyetten farziyete düşebilir. Çünkü allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Birçok ayet-i kerimede Allah'a ve Rasulüne itaat edin diyor. Değil mi? Ati'ullah ve ati'ur rasul. Ati'ullah ve ati'ur rasul. Allah'a ve rasulüne itaat edin. Buradaki kip emir kipi. Yani Allahu Teala'ya itaat edildiği gibi Resulü'ne de ne yapılmalı? itaat edilmeli. Yine Allah Teala buyuruyor ki kitabında: Ma kana lil mu'minin ve lil Allahu ve rasulu amran en yakuna lehumul kheyratu min emrihim. Ma kana mu'minin hiçbir erkek ve hiçbir kadın mümine uygun olmaz. Doğru değildir. Ne uygun olmaz? En yekuna lehum lkhiratu min emrihim. Ma kena li mu'minin ve la lu'minitin izah ve rasuluhu en yekuna lehum lkhiratu min emrihim. Allah ve rasuluhu bir konuda hükmettiği zaman, Allah ve rasuluhu bir konuda emrettiği zaman, onlara bir seçme hakkı yoktur. Bu onlar için mümkün değildir diyor allah Teala. Yani allah Teala böyle emretmiş ama yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretmiştir ama larla başlayan cümleler yoktur Müslümanın hayatında. Müslümanın hayatında ne vardır? Teslimiyet vardır. allah Teala böyle emretti. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretti. Bizler de buna ne yapmak zorundayız? Boyun eğmek zorundayız. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bile Allah Teala'nın emirleri nedir? Asl olan Allah'a itaat etmek ve رسولüne itaat etmektir. İmam Buhari rahimeullah da Kitabül İhtisam bil Kitap ve Sünne Kur'an ve sünnete sarılma, Kur'an ve sünnete tutunma bahsinde bizlere bu babı zikrediyor. Artık bu bab, bu bahis Kur'an ve sünnete tutunma bahsi artık bitmek üzere biliyorsunuz. önümüzde bir bu baptan sonra bir bab daha var. Ardından hangi kitap geliyor? İmam Buhari'nin sahihindeki son kitap o. Nedir o? Kitabu't evet. Tevhid. Kitabu't Tevhid de çok önemli bir kitap. İmam Buhari rahimeullah'ın sahihini bu kitapla, bu bölümle bitirmesi tevhidin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dünyadan insan neyle ayrılması gerekir? Tevhid. Tevhidle ayrılması gerekir. Kimin son sözü dünyadan ayrılırken la ilahe illallah ise diyor vesselam. fakat دخل الجنه من كان اخر كلامه لا اله الا الله fakat دخل الجنه kimin dünyadan ayrılırken son sözü la ilahe o kimse ne var cennete girer imam buhari bakın sahihini kitabut tevhid e, sahihini hadis kitabını neyle bitiriyor tevhidle bitiriyor tevhidle bitiriyor çünkü bu dünyadan müslümanın ayrılması gereken son olmalı Tevhid olmalı. La ilahe illallah olmalı. Ve ondan önceki bab, kitab-ül bir kitap ve sünnet. Kur'an ve sünnete ne yapmak? Tutunmak. Yani tevhid üzere öleceksin ve Kur'an ve sünnet üzere ne yapacaksın? Yaşayacaksın. Bunlar senin hayatındaki en önemli meseleler olmalı. Hayatının temelindeki en önemli meseleler, Kur'an ve sünnete göre dinini yaşamak ve tevhid üzere yaşayıp tevhid üzere ölmek. Tevhid üzere yaşamak, Kur'an ve sünnet üzere yaşamak ve tevhid üzere ölmek. İmam Bukhari'nin böyle latifeleri var. Yani böyle güzel işaret ettiği, e, direkt böyle baktığın zaman belki anlayamayacağın ama böyle dikkatle baktığın zaman, dikkatle okuduğun zaman sana böyle ne yapıyor İmam Bukhari? Böyle gizli bir şekilde bir şeyler işaret ediyor. İmam Bukhari'nin böyle e, şeyleri meşhurdur sayhinde, işaretleri. Böyle gizli işaret eder, onu herkes anlamaz. İyice bakarsın, okursun, ilim ehlinin şerhlerine bakarsın, bakarsın ki Bukhari o mesela başlıkta öyle bir şey işaret etmiş ki sen böyle hızlı bir şekilde okumuş geçmişsindir. Ama İmam Bukhari Rahim Allah o başlığın altında ne gibi büyük fıkhi hükümler ne yapmıştır, zikretmiştir. Sen farkında bile değilsindir. Yani İmam Bukhari Rahim mesela bakıyorsun şeyine, ilk hadisine, kitabındaki kullandığı ilk hadisineyi, اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göre kabul olur. Ameller niyetlere göre karşılığını alır. Bunu hangi başlıkta zikrediyor? kitabı Bed'il Vahiy. Vahyin başlangıcı. Ve bakın rivayetin senetlerini Hepsi Mekkeli. Niye? Çünkü vahiy nerede indi? Mekke. Mekke'de indi. Onun için rivayeti nereden getiriyor oluyor bize? Mekkelilerden getiriyor. Yani başlığa uygun olarak ravi zincirini ne yapıyor? Oraya sıralıyor. Mekkelilerden ne yapmış bize? Böyle e, rivayet getirmiş. O rivayeti Mekkelilerden seçmiş de getirmiş. Sebep çünkü konu ne? Vahyin başlangıcı. Vahyin başlangıcı olduğu için de ne yapıyor? Muhammed Bukhari rahimahullah bu hadisi e, zikrediyor. Evet. E, dedik ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emirleri nedir? Asıl burada nedir? Vücubiyet. Farziyet. Yasakları Asıl burada ney? Tahrim, haram. Mesela sakal konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakal konusunda emirlerine bakın. A'fulliha. Sakallarınızı ifa edin diyor. Tamam mı? Bu kelimelere, bu lafızlara yakın Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam birçok lafızda sakalların ne yapılmasını emrediyor? Bırakılmasını emrediyor. Dokunulmamasını emrediyor. Ne dedik? Kural neydi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerindeki asıl nedir? Asıl olarak emir neye hamledilir? Vücubiyet, farziyet. Dört mezhepte bunu bu şekilde anlamış. Dört mezhepte sakalın uzatılmasını farz olarak görüyor. İmam-ı nebih diyor ki bu hadislerin şerhinde İmam-ı nebih bu hadisleri şerh etse, etse, nerede şerh eder? Ya, şerh diyorum, şerh. Sahih Müslim'de. İmam-ı Müslim'in şerhini yapan alimlerden bir tanesi de kim? İmam Nevevi Rahimahullah. Ne yapmış? Müslim'e, Sahih Müslim'e şerh yazmış. el Minhaj fi şerhi sahih Müslim İbn-i Haccac. Kitabın adı bu. i̇mam Nevevi ne diyor? İlgili hadislerin bölümünde. Sakallı alakalı hadisler gelmiş. i̇mam Nevevi diyor ki Rahimahullah. Vel muhtar terkul lihiyeti ala haliha. El muhtar ne demek muhtar? ihtiyar olunan, tercih edilen. Tercih edilen nedir? Terkul lihiyeti ala haliha. Sakalın ne olması? Terk edilmesi. Hangi hal üzere? Ala haliha. Bulunduğu hal üzere. Ve en la yutaarradala bitaksir şeyin aslan. Ve sakalın ne yapılmaması? Ne yapılmaması? ...kesinlikle ona dokunulmaması gerektiği. Çünkü hadisler neye işaret ediyor diyor? Buna işaret ediyor. Yani alimler bu şekilde yaklaşmışlar. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam bir şey emrediyorsa... ...biz Türkçe'de diyoruz ya, bunun lamı cimi yok. İbn-i Allah rahmet eylesin. Muhammed i̇bn Salih el Ne diyor? Çok güzel bir şey söylüyor. Diyor, sahabelerle bizim aramızdaki fark ne biliyor musunuz? Sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emrettiği zaman... oturup yapmadan önce düşünmüyorlar bizim gibi. Ya bunu yapmak farz mı? Sünnet mi? Mekruh mu? Haram mı? Mubah mı? Bunu araştırmıyor sahabeler. Ne yapıyorlar? Direkt amele koşuyorlar. Direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o emrini ne yapıyorlar? Yerine getiriyorlar. Şimdi bugün hadis gelecek. Aleyhissalatü vesselam nam akşam namazından önce iki rekat namaz kılmayı emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından önce ama akşam ezanından sonra akşam namazından farzından önce ezandan sonra yani akşam namazı vakti giriyor ezan okunuyor sahabelere diyor ki sallu kabla salatil maghrib akşam namazının farzından önce namaz kılın diyor resul tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her Ezan ve kamet arasında iki rekat namaz vardır. Bir rivayeti de var biliyorsunuz. Ee, aynı şekilde i̇bn Hibba'nın rivayet ettiği sahibi hadis de var. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, Her farz namazın önünde iki rekat namaz vardır diyor. Her farz namazın önünde iki rekat namaz vardır. Bununla birlikte Aleyhisselatü vesselam sahabelerine diyor ki, Sallu kılın. Kablel magribi Akşamdan önce namaz kılın. Şimdi gelin, hem konumuzla ilgili olduğu için... Rivayet nakledelim. Sahabelerin peygamberimizin akşamdan önce namaz kılın buyruğunu nasıl telakki ettiklerine, nasıl aldıklarına bakalım. Diyor ki Enes Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Kunna bil Medine. Kunna bil Medine. Medine'deydik. Rivayet sahih-i Müslim'de geçiyor arkadaşlar. Sahih rivayet. Fe iza ezenel muezzin li salat magrib Medine'deyken diyor. Müezzin akşam ezanı için ezan okuduğunda İbtederû es-sevâri Sahabeler nereye koşuştururlardı? Sevâri Ne demek sevâriye? Sevari direk. Caminin direkleri. Peygamberimizin camisinin direkleri neydendi? Hurma küçüklerinden. Niye onlara koşturuyor sahabeler? Sütre. Yani bizim gibi böyle önümüz açık, boş. Değil. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hadis-i şerifte de mesela namaz kıldığında ne yapsın? Stresine yaklaşsın. Stresine yakın kılsın. Bitti. Peygamber emretmiş. Sahabe demiyor. Sünnet mi? Farz mı? Nedir bu? Bakın. Peygamberimizin akşam namazından önce sallu. kabla salatil maghrib emrini sahabeler nasıl alıyor? Bakın. Diyor ki Enes. İzâ ezzene mu ezzinun magrib maghrib ibtederû essevâri. Sahabeler direklere koşuşurlardı. Ne yapardı sahabeler? İki rekat namaz kılardı. Bu namazı ne zaman kılıyorlar? Akşamın farzından önce. Akşamın farzından önce. Bakın Enes ne diyor? Hatta innen racule el garibe. El racule el garibe. Yabancı bir adam. Medine'ye dışarıdan gelmiş bir adam. Le yedhulu el mescide. camiye girerdi. Hangi camiye? Peygamberimizin mescidine, be evisine girerdi. su en-salat kat sulliyet min kesreti <gülüyor> men Zanne derdi ki bakıp görünce farz namaz bitmiş. Çünkü herkes kılıyor namazı. o sünneti. İnsanlar akşamın son sünnetini kılıyorlar zannederdi. İçeri giren bir giriyor içeri camiye. Ezan yeni okunmuş. İnsanların hepsi İki rekat namaz kılıyor sünnet. Akşam namazından önceki sünnet. O vesileyle dışarıdan gelenler ne zannederdi düğenez? Farz bitmiş. Farzdan sonraki sünnet kılınıyor. Bakın sahabelerdeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine olan bağlılığa. Bakın Buhari'deki hadis ne diyor? Sallu kabla salatil magrib, Akşamdan önce namaz kılın. Kale fissalise. Üç defa tekrarlıyor Peygamberimiz. Kallu, e, kale, sallu قال صلوا قبل صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب 3. defa da diyor ki limen sha'e demek limen sha'e dilen kids hadisin başı emir gibi gözüküyor yani emir akşamdan önce namaz kılın 3. de diyor ki limen sha'e dilen kids rabi diyor ki haşyete an en yattakidaha ennasu sünneten insanların bu namazı Sünnet, buradaki sünnetten ifade yani peygamberimizin sürekli kılıp sanki terk edildiğinde günah işlenmiş zanlına kapılacak bir sünnet. Sünnetin yani farz anlamına gelen manası var. Sünnetin sünnet anlamına gelen manası var değil mi? Yani insanların bunu böyle terk edildiği takdirde e, günaha girecekleri bir emir addetmemeleri için peygamber üçüncü, üçüncü defada dedi ki diyor Dileyen ne yapsın bu namazı? kılsın. Şimdi bakın peygamber 3 kere emretti sahabeler. Sallu kabl el magrib. magrib. Üçüncüde limenşa'e. Dileyen. Şimdi biz ne yapıyoruz? Peygamber dileyen demiş ya. Bakıyorsun camilerde bizde bu hadis okuyan bu harı okuyan insanlarda ne var? Bir gevşeklik var. Niye? Çünkü peygamber ne demiş? Dileyen kılsın. Yani sünnet. Kılınmayabilirmiş. Değil mi? İşte camiler bunun en büyük göstergesi. Bizim memleketimizde ve dünyadaki Bakın camilere. Ee, i̇nsanlarda bu namazla alakalı bir kefşelik var. Sebep çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam, "Limen şaae" dile. Sahabelere bakın. Sahabelerin şeyi nasıl Enes ne diyor? Ezan okunduğu zaman "İbtedaru, ibtedaru" demek böyle koşuştururlar. Hemen yani böyle o, o ameli yapabilmek için o ameli tatbik etmek için direklerin arkasına ne yaparlar diyor? Geçerler. Bunun sahabenin hayatındaki örnekleri çok arkadaşlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camiye giren bir adam var. Oturuyor. Diyor iki rekat namaz kıldın mı? Yok diyor. Kalk diyor. Hemen kalkıyor. Şimdi bazen diyorsun iki adama. Peygamberimiz buyurmuş ki camiye girmeden, oturmadan önce iki rekat namaz kıl. Adam oturmuş. Tamam hocam? Kılarız bir daha hadi? Sonra kılarız hocam. Yani bu neyin sebebi? Olayın önemini anlayamamanın sebebi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Bilekten aşağı inen elbise ateştedir. Bitti. Şimdi sen düşünebilir misin? Bir sahabeyi bu hadisi duyduktan sonra, Elbisesinin paçasını bileğinden aşağı indirebileceğini. İşte onun için. Peygamberimiz kırmızı elbisenin erkeklere yasak olduğunu söylüyor. Sahabe alıyor elbiseyi, çıkartıyor üzerinden. Koştura koştura, şeye, tandıra götürüyor. Yakacak. Diyor ya, Evde bırak kadınlar giysin, çocuklar kızlar giysin, yok diyor. Evet onlar girmek caiz ama ben diyor Peygamber sakladığı bir şey ne yapmak istemiyorum? Hani görmek dahi istemiyorsun abi. Onu gözüyle dahi görmek istemiyor. Sakladı ya Aleyhisselam bitti. Aleyhisselam vesselam caminin içinde insanlara eziyet veren, yürüyerek sırtlarının üzerinden, omuzlarının üzerinden oturan, açarak oturmaya yarayan birisini görünce otur diyor, otur, iclis. dışarıdan geçen bir sahabe iclis emir kipi. otur. Tak oturuyor yolda. Diyor sen niye oturuyorsun? Diyor ki peygamber otur dedi. <gülüyor> Şimdi gülüyoruz biz değil mi? Ama sahabelerde bununla alakalı öyle bir terbiye var ki yani biliyorlar ki peygamberin ağzından çıkan söz emir. Onları cennete götürecek. Yasak onları nereye götürecek çiğnenirse Ateşe götürecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Namaz kıldırıyor. Namaz kıldırıyor. Namazda Cebrail geliyor. Ayakkabısındaki necaseti haber veriyor. Melek geliyor. Necaset olduğunu söylüyor. Aleyhisselam son rekatta son oturuşta ayağındaki sağ ayakkabısını çıkartıp yanına koyuyor. Selam veriyor. Arkasına bir bakıyor. Sahabe Çıkarmış ayakkabısını, koymuş. Diyor ki, siz niye, ne oldu? Bana diyor, namazda Cebrail Melek haber verdi. Ayakkabıya ne bulaşmış? Necaset bulaşmış. Ben onun için çıkardım. Siz niye çıkardınız? Ama demiyor ki, ya bu kadar saf olmayın. Bak bana bu kadar bağlılık konusunda, bu kadar aşırı gitmeyin demiyor aleyhissalat. Yani. biliyorlar ki cennet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürüdüğü yolda. Ateş Onun tahzir etti, sakındırdığı, yasakladığı yolda. Yani bu bu kadar kolay arkadaşlar. Yani biz yani çok lafı eveleyip gevelemeye, dolaştırmaya gerek yok. Cenneti istiyorsan öyle pür dikkat. Sahabeler ne diyor Peygamberimiz konuşurken diyor kafamızda ne var gibi dururduk kuş. Yani ne demek kafamızda kuş? Şimdi senin kafana kuş konsa uçmasın diye ne yaparsın böyle? Gözünü de atmasın, kırpmazsın. Çünkü gözünü kırpsan, kuş ne olacak? Uçacak. Sahabeler, radıyallahu anhum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dinler. Ve kafalarında kuş varmış gibi. Niye? Çünkü onun ağzından çıkan söz, onların dünya ve ahiret saadeti demek. Dünya ve ahiret saadeti demek. Yasakladığı yasaklar da, maazallah, Çiğnendiği takdirde kişiyi ateşe sokması, götürmesi demek. İmam Bukhari Rahimahullah da diyor ki <gülüyor> Nehyun Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem alet tahrim. Nebi'yi aleyhissalatu vesselamın bir şey yasaklaması nedir? Tahrim. İlla ma tu'arafu ibahatuhu ve kezalike emruhu. Emri de nedir? Vücubiyettir. Ancak bunun mubah olması bilinebilir. Yani onu o emirden Yahut da o yasaktan, o güçlü emirden, farziyetten ve haramlıktan düşüren ne olabilir? Bir sebep olabilir. Bunu da bilmek lazım. Moda mod zahiriliğe gerek yok. Adam Buhari'yi okuyor güya. Buhari'den ortaya ne çıkıyor okuyarak? Zahiri. Ne demek zahiri? Hadisi abi olduğu gibi alarak amel ediyor. Yani bu zahiriler... Tarihte e, İbn Hazm bunların mesela büyük savunucularından e, Ebu Davud Zahiri var. Ondan önce gelmiş. Bunlar hadisleri olduğu gibi alıyorlar. Peygamberimiz mesela akan suya, şey, duran suya, daim suya ne yapmayın diyor. Daim suya, hareket etmeyen suya işemeyin, İşemeyin. Diyor ki bunlar eğer diyor bir insan diyor bir şişeye işer, şişeden diyor suya dökerse bir problem yok. Çünkü Peygamberimiz ne yapmış diyor direkt... <gülüyor> Söyle Bunlara zahiri deniyor. Türkiye'de de bunun yani bu kendilerinin zahiri olduğunu bilmeyip de zahir olan insanlar var. Adam her emri peygamberimizin her emrini ne zannediyor? Vacipiyet zannediyor. Hayır. İşte burada devreye ne giriyor usul ilmi giriyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Maide suresinde "İza halal tum festaadu ihramdan çıkınca avlanın." فَاسْتَادُوا avlanın avlanın emir kipi. Emir. Şimdi hacca gidenler ihramdan çıkınca bu ayetin gereğince emir gereğince dediklerinden asıl nedir? Vücup. Avlanmak zorunda mı? Değil. Çünkü ihramdan önce avlanmak nasıl vacip farz değilse ihramdan sonra da ne olmaz? Farz olmaz. Bunlar hep usul kaidesi. Biz bunları nasıl anlayacağız? Sahabe nasıl anlamış? İlim ehli nasıl anlamış? Ulema nasıl yaklaşmış bu ayete? Bu hadisi böyle anlayacağız. Adamlarda şöyle bir davet olmuş Türkiye'de. Zamanında gelmişler. Al demişler Buhari'yi oku. Amel et. Al oku amel et. Böyle bir şey yok. Yani sen Buhari'yi al amel et. Senin bir altyapının olması lazım. Hangi emir vücup? Hangi emir e, ibaha? Hangi emir yasak haram? Hangi yasak mekruh? Hangisi nesk olmuş? Emir var nesk olmuş. Bunları da ne yapmak lazım? Bilmek lazım. Yani öyle ilim, öyle. al Buhari, hele hele tercümesinden, Türkçe tercümesinden binlerce hata var. Her gün yakalıyoruz tercümelerde. Oku, ee ardından onunla amel et. Böyle bir din yok. Öyle bir din yok. Nahve kavlihi hine ahallu asibu minennisa Şimdi İmam Buhari örnek veriyor bize. Diyor ki peygamberimiz hayatında kaç kere hac yaptı? Ka bir, kere, bir, kere. bir kere İhramdan çıkınca sahabelerine diyor ki aleyhissalatü vesselam ise nisaakum Hanımlarınıza gidin yaklaşın. Yani bunu niye söylüyor? Şimdi sahabeler Medine'den Peygamberimiz'e geliyorlar. Hangi hacca niyet ederek geliyorlar? Haccın üç tane çeşidi var. Kıran, temettu, ifrat. Kıran hacı, kısaca anlatırsak kıran hacı. Eğer yanında kurban getirirsen beraberinde Me Mekke'ye Umre ve Haccı ikisini ortak bir niyette ihramdan hiç çıkmadan yapıyorsun. Peygamberimiz böyle yapıyor. Medine'den düşünün ihrama giriyor. Mekke'ye geliyor. Işte kaç gün? Yaklaşık on küsür gün ihramlı bulunuyor. İhramla duruyor. Yani on güne yakın, sekiz güne yakın. Çünkü Ziliçin'in dördünde Mekke'ye varıyor. Tabii yolculuk da var ama. E, 8-9 günde yolculuk sürüyor. Yani 15-16 belki 16 gün biraz daha fazla aleyhisselatü vesselam ihramlı kalıyor. Kıran hacında böyle. Çıkamıyorsun. Hem umreyi hem haccı iç yapıyorsun. Peygamberimizin sahabeleri, rivayette Peygamberimiz Allahümme umraten ve haccan diye niyet ettiği var. İh, telbiye getirirken ya da ve umreten. Allah'ım hac ve umreye birlikte niyet ediyor Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Hac ve umreye. Esa bi sahabeler de görüyorlar peygamberimiz böyle niyet etmiş böyle niyet ediyor. Gelince Mekke'ye Aleyhissalatu vesselam diyor ki sahabelere siz diyor ihramdan çıkın. Yani umrenizi ayrı yapın, haccınızı ayrı yapın. Umrenizi ayrı yapın, haccınızı ayrı yapın. Bu hacca ne deniyor? Temettu. Temettu hacı. Niye? Çünkü en zevkli aç bu. Ne demek zevkli? Geliyorsun umreni yapıyorsun, çıkartıyorsun ihramdan. Rahat elbiselerini giyiyorsun. Arafa gününe kadar ne yok? İhram, İhram yok. Sonra Arafa günü giyiyorsun ya da bir gün öncesinden giyiyorsun. Bir, iki, üç gün ihramlı kalıyorsun. Kıran Akçı'nda on gün, on beş gün ihramlı kalabilirsin ha. Kıran zor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sahabelerine çıkın ihramdan. Yani umreyi yapın, saçlarınızı kesin, gidin hanımlarınızı ilişkiye girin. Cık, sahabeler ağır geliyor bu. Ağır geliyor peygamberimizin sahabelerine. Bu niye? Peygamberimizle beraber ne yaptık? Yola çıktık. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam لَوِسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ اَمْرِي مَسْتَدْبَرْتُ Şart diyor bugün bugün gördüklerimi görseydim, bugün bildiklerimi bilseydim مَاسُقْتُ الْهَدْيَ Kurbanımı neden getirmezdim. Ben de diyor ne yapardım? temettu yapardım. Yani umre yapardım, çıkardım ihramdan, hac yapardım. Onun için alimler diyorlar ki en faziletli, tabii ihtilaf var, en faziletli hac çeşidi hangisidir? Temettüdür. Niye temettu? Çünkü Peygamberimiz sahabelerine ne emrediyor? Temettuyu. Kendisinin de temettu yapmak istediğini söylüyor. Ancak sebebi temettu yapmamasının sebebini ne olarak açıklıyor? Ben diyor Medine'den ne yaptım? Kurbanımı getirdim. Şimdi aleyhissalatü vesselam sahabelerine dedi ki umrenizi yapın, kadınlarınıza yaklaşın. Emir. Hanımlarına yaklaşmak şimdi burada farz mı? He? Farz mı? Değil. Yani ama zahiriye olan birisi anlayabilir. Onu belki de şimdi biraz mizah yapalım. Malezya'dan ve Endonezya'dan gelen hacılar özellikle ee, Mekke'de ne yapıyorlar? Yani, hanımlarıyla mesela e, evleniyorlar memleketlerinde balayına geliyorlar. Gerde'ye orada giriyorlar. Hatta bazen böyle anlatılıyor ne derece doğru Arafat'ta filan çadırlarda filan böyle yakalıyorlarmış. Veyahut da işte şeyde, haremde niye kutsal toprak diye orada hanım hamile kalırsa çocuk burada da ne olsun? Hamile ka kalsın. Anne etana rahmine burada düşsün. Biraz bilen belki bu hadis deli getirebilir. Bak peygamber ne demiş sahabelerine? Hanımlarınıza yaklaşın. <gülüyor> yani Zahirilik böyle bir şey. İlim ehlinin yanında okumazsan, alimlerden almazsan bu ilmi her türlü şey yaparsın. Tabi sahabeler e, ne yapıyorlar? hanımlarına gidiyorlar, yaklaşıyorlar. Hanımlarla cim, cimaya giriyorlar, ilişkiye giriyor. Hatta diyor ki, an sonra gelecek Revet'te. Diyor, Mine'ye giderken, Mine'ye hangi gün gidiliyor? 8. gün. Arefe gününden bir gün önce. Zilhicce'nin 8. günü. Arefe, Zilhicce'nin neyi? 9. günü. Bayram, Zilhicce'nin 10. Diyor ki sahabe, Mine'ye giderken diyor, bizim diyor, zekerlerimiz organlarımız diyor, meni damlıyordu. Yani, hepsi hanımlarıyla ne yapıyorlar? Birçoğu. Cima ediyor. Çünkü peygamber neydi? Hanımlarına ne yapın? Yaklaşın. Ama bu vücut değil. Farziyet Değil. İbaha. Ee, Peki biz yani alimler diyorlar ki Bir emrin farziyet olmadığını yahut da bir yasağın haram olmadığını nasıl anlarız? Diyorlar ki Dilâletü siyâk Hadisin gelişinden anlayabiliriz. Mesela bu hadisin gelişinden anlaşılıyor yani peygamberimiz aleyhisselam hanımlarınıza yaklaşın derken Burada bunu böyle taabbudi olarak emretmiyor. Yani ihramdan çıkın. Siyah bunu gösteriyor. Yahut diyorlar ki karine bir ipucu olur. Bu emirle alakalı başka bir yerden olur. Oradan ipucu bize gösterir ki karine buradaki emir ne değil? Vücubiyet değil. Yahut haram değil. Yasak. Üçüncüsü de başka bir nas bu yasağı ne var? Hafifletir. Yahut da bu emri hafifletir. Başka bir delil. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta içmekle alakalı mesela e, yani mesela ayakta su içmekle alakalı örnek verelim. Yasaklar var. Nehyetmiş. Aa bakıyorsunuz ki Aleyhisselam ne yapıyor? Ayakta su içiyor. Ayakta su içiyor Sahabelerden ne yapan var? Ayakta su içen var. Bu ne yaptı peygamber aleyhisselamın Yasağını ne indirdi? Kerahate indirdi. Allahu alem. Tabii bu ihtilaflı bir mesele ilim ehli arasında. Herhalde Cumhur bu görüşte. Demek ki başka bir delil ne yapabiliyor? Vücubiyeti sünnete düşürebiliyor. Tahrimi neye düşürebiliyor? Kerahata düşürebiliyor. O zaman diyoruz ki üç şekilde alimler bunu üç şekilde açıklar. Dilâlet-ü <gülüyor> Hadisin gelişi. Karine. Karine üç. Başka bir naz. İşte bu usul ilmidir. Bunu bilmezsen paldur küldür. Gidersin. Kamyon freni patlamış. Kamyon gibi. Ne yaparsın? Yani milleti mekruh olan bir şeyde harama düşürmüş düşürürsün. Ee, ya da mubah olan bir şeyi insanlara ne yaparsın böyle? Yaptırırsın. Evet. İkincisi, Câbir, e, asibu Câbir, le, ''Velem ya'zim aleyhim velakin ehallahunne lehum.'' Cabir diyor ki Allah, Teala, Allah Resulü emretti ama kadınlara yaklaşmayı onlara ne yapmadı bunu böyle azimet bir emir olarak emretmedi. Bak Cabir sahabe hemen hadisin gelişinden anlıyor. Cabir radıyallahu anh peygamber aleyhissalatu vesselamın haccını tam anlamıyla anlatan sahabelerden bir tanesi. Tam olarak. rivayet Cabir deniyor. hadis Hadisü Cabir deniyor. Peygamberimizin Mekke'den çıkışından ihramdan çıkışına kadar taşlamasına kadar her şeyi anlatıyor. İbnü i Ursey Rahim buna şerhi var. Çok güzel bir kitap. Ve kâlet ummu atiyye Şimdi İmam Bukhari başka bir örnek veriyor konuyla alakalı. İmam Bukhari bakın hem muhaddis hem usulcü, fıkıhçı. Ummu atiyye dedi ki diyor cenazelerin <gülüyor> peşinden gidilmez takip etmemiz bize yasaklandı kadınlara. Ve lem ya'zim aleyna. Ama bu yasak diyor olmadı bize? Tahrim olarak kılınmadı. Tabi bu ihtilaflı bir mesele yine. Sahabe bunu öyle anlamıyor. Bak kadın sahabe peygamberin yasağını, kadınların cenazenin peşinden gitme yasağını ne olarak anlıyor kadın sahabe? Tahrim değil. Yani diyor ki burada enekere yani rahat gibi bir şey. İnim diyor ki, mesele gelmişken açıklayalım. Kadınlar, yani bazı inim diyor ki cenazeye ne olmaz, takip etmez, mezarlığa gelmez, mezarlığı ziyaret etmez. Hatırlayın cenaze bahsini. Peygamberimizin lanetinden dolayı. Bazı ilim diyor ki nadir de olsa, kadınlar az da olsa kabirleri ziyaret edebilir. Çünkü kadınlar erkeklerin kardeşleridir. Nasıl ki erkeklerin kabirleri ziyaret ederek öğüt alması, ibret alması gerekiyorsa, kadınların da öğüt alması, ibret alması gerekiyor. Ancak bir şartla. Çünkü kadınlar erkeklere nazaran daha nedir? Duygusal. Değil mi? Yani böyle e kadın kendini ne yapabilir? Erkeğe nazaran daha çok kaybedebilir. Hele hele öyle bir zamanda yaşıyoruz ki erkekler bile bugün cenazelerde ne yapıyorlar? Kendileri kaybediyor. Eğer kadın kendini cenazede kaybedecekse, orasını vursasını yırtacaksa elbette ki bu kadının cenazeye getirilmesi haram. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nehi ediyor. Evet konuya gelelim. Hadise gelelim. Haddesena el-Mekki İbnu İbrahim. Buhari'nin şeyhi bu. Mekki İbni İbrahim. Mekki İbrahim'den Buhari, peygamberimize üç masamakta gidiyor. Buhari'nin Sülâsiyyât denilen, Sülâsiyyât, üçlü rivayetleri var. Diyorlar ki, alimler Buhari'de diyorlar, 24 tane hadis var ee, bununla alakalı. 19 tanesi merfu, dört tanesi mevkuf, Sülâsiyyatta. Yani Buhari ile peygamberin arasında kaç kişi var? Üç kişi var, o kadar yakın. Ee, Bu 19 merfu rivayetin 11 tanesi bu Mekki İbn İbrahim'den. Yani hadis ilminde isnad ali vardır, isnad nazil vardır. Isnad ali ne demek? Mesela sen muhaddis'sin. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'la aranda 5 kişi var. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'la aranda 3 kişi var. Hangi senede kullanırsın? 3 kişi kullanırsın. Niye? Çünkü her zaman için Peygamber aleyhisselatü vesselam'a giden kısa yol nedir? Rabet olunan, istenendir, önceliklidir. İmam Bukhari'nin 19 tane merfu peygambere 3 tane 3 kişiyle gittiği rivayetlerin 11'ini kimden rivayet ediyor? Bundan, bu şeyhinden. Mekki bin İbrahim. Mekki bin İbrahim an Yezid bin Ubeyd an Selamet bin Akva. Mekki bin İbrahim ee, Yezid bin Ubeyd'den o da o da Selameden 3 kişi var arada. Bakın. Mekki Yezid veselam sahabeden selamı İbnü'l-Akva radıyallahu anh Üç kişi. Şerefe bakın Buhari'deki. Yani bugün düşünün siz e, babanızın dedesinden rivayet ederken bile bir şey aktarırken bile varsa öyle bir şey. Amcalarınızın araya bir sürü kişi girmiştir, değil mi? Ebû Harire'nin şerefine bakın. O da Allah taranın kim e, Allah ku, e, hangi kulun hakkında hayır dilerse onu dilinde hakikatlar diyor. Men yuridillahi bi hayran din Öyle bir şeref vermiş ki Buhari'ye şunun peygamberden anlatıyorsun. Ve aranda kaç kişi var? 3 kişi var. Mekki ibn İbrahim, Âne ibnü Cüreyç. İbnü Cüreyç'ten Kaale Ata Ata bin Bu tabiinden. Ata böyle haç konularında çok bilgiliymiş haç konusunda. Bakın kimden rivayet ediyor? Cabir'den. Zaten Cabir de ne sahabenin böyle peygamberin haç hadisini en kapsamlı anlatan sahabe. Diyor ki Hac zamanında Mekke'de ata geldiği zaman herkes fetvayı bırakırmış. Fetvayı veriyor. Hac alakalı. Ata böyle bir. Ata İbn-i Ebi Rabah. Ee, Mekke'de ne yapardı? Fetva verirdi. Şimdi Buhari'nin bakın senedine. Mekke i̇bn İbrahim, İbn-i Cüreyc, Ata Cabir. Bu dörtlü senet. E, bu da şey bir senet. Nedir onun ismi? Düşük bir senet yani. Güzel bir senet. Kale Ebu Abdillah. Kim bu Ebu Ab Buhari? Kendisine diyor ki Ebu Abdullah dedi ki müellifler böyle yazarlar kitaplarında. Bazen kultu der ben dedim ki bazı müellifler. İmam Buhari diyor ki Kale Ebu Abdillah Ebu Abdullah Ebu Abdillah dedi ki kim Ebu Abdillah kendisi? Demiyor ben İsmail İbn Muhammed İbn İsmail El Buhari Kale Ebu Abdillah Abdullah'ın babası, künyesi Ve kale Muhammed İbn Bekir El Bursani Muhammed ibn Bekir el-Bursani Buhari'nin şeyhi değil. Buhari'nin neyi değil? Yani Buhari ondan ne yapmamış? Hadis almamış. Buhari ne zaman doğuyor? Hicri 194. Bu Muhammed ibn Bekir el-Bursani 184'te vefat ediyor. Yani Buhari 10 yaşındayken vefat etmiş. Diyor ki alimler ondan duyması mümkün değil. Peki niye Buhari Şimdi ilk senedi bitirdi Buhari. Camire kadar getirdi. Buhari dedi ki Mekki İbn İbrahim, An İbn Cüreyc, An, Ata, An Cabir. An Resulillah, Peygamberden. Şimdi Buhari başka bir senet getiriyor bize bu hadise. Diyor ki hem de duymadığı bir adamdan. Duymadığı bir adamdan hadis getiriyor Buhari. Bu rivayetlere ne diyoruz hadis ilminde? Ne diyoruz? Muallak. Yani aradan birisini düşürdüğün zaman, şeyhlerinden birisini düşürürsen buna muallak hadis deniyor. Buhari diyor ki, Muhammed i̇bn Bekir El-Bursani dedi ki, Haddesena İbn-i Cureyj, kâle akbarani ata, semi'tu cabir. Şimdi Buhari bize az önceki hadisin benzerini getirdi, senedini getirdi. Az önceki senedin benzerini getirdi. Ama duymadığı bir, hocası, yani duymadığı bir raviden getirdi, hocası değil. Niye? dedi ki Buhari'de hadis sanatları var. Normalde buna ihtiyaç yok. Bir önceki senet yeterli. Bir önceki senette bakın An İbnü Cüreyh, İbnü Cüreyh'den galata ata dedi. Buhari'nin ikinci getirdiği senette diyor ki hadde sana İbnü Cüreyh. Burada İbnü Cüreyh'in hadisi ne yaptığı var? Tahdis etti, rivayet etti var. Yukarıda İbnü Cüreş, İbnü Cüreyh'den İbn burada an ana deniyor An ane belli değil. Tahtis mi etmiş? Yoksa arada başka birisi var da onu ima etmemek için direkt İbn-i Cüreyş'ten mi? Mesela ben Ömer'den, Ömer'e yetiştim, Ömer'i gördüm. Ama Ömer'in haber verdiği bir haber var bana, Ömer'in, bana değil pardon, Ömer'in anlattığı bir olay var. Ben onu Ömer'den duymadım. Kimden duydum? Kasım'dan duydum. Kasım da kimden anlatıyor? Ömer'den anlatıyor. Şimdi benim gibi bir hadisçinin, hadis ilminde ne dedik? Ne olması lazım? Kısa olması lazım. Bazı hadisçiler ne yapıyor? Biliyor Ömer'den bu rivayet var. Kasım anlatıyor. Ama Kasım'ı devre dışı bırakıyor. Niye? Senede ne yapsın? Kısalsın. Diyor ki an amar. Ömer'den gelen habere göre. Şimdi Ömer'den gelen haber dendiği zaman Ömer'den duydum man manası çıkarılmaz bunda. Değil mi? Yani Ömer'den. Şimdi bazı raviler var. Böyle Ömer'den dan an dediği zaman Onların bu anneleri zayıf olarak kabul ediyor. Çünkü diyorlar ki bu muhakkak arada ne yapmıştır birisini? Düşürmüştür. Bazı ravilerde var ki, diyor ki diyorlar ki onun hakkında. Eğer an diye anne olarak rivayet ederse kesin duymuştur onu. İmam Bukhari diyor ki. Burada. Yani i̇bn Cüreşten Cüreyş'ten dendi ya. Bu, bu hadisi diyor İbn-i Direkt duymuş. Yani bu hadis İbn-i değil. Den olarak değil. Haddes dedi ki diyor. Muhammed İbn Bekir Bursani haddesena İbn Züreyc. İbn Züreyc bize ne yaptı? Tahdis etti. Rivayet etti. Bitti. Aradaki ne kalktı? Bir kişinin düşme ihtimali kalktı. İmam Bukhari demek ki bu ikinci senedi ne için getiriyor? İlk senetteki bu ihtimali ortadan kaldırmak için. Yani bu hadis sanatı yapıyor İmam Bukhari. Hadis sanatı yapıyor. Qal akbarani ata semirtu cabir ebn abdillah. fi unasun ma'hu Jabir ibn Abdullah duydum yanında birileri vardı kal <gülüyor> ehlen la ashabu rasul sallallahu aleyhi ve sellem fi'l hac halisen lesa ma'hu umra kal ata qala Jabir faqad minnabi sallallahu aleyhi ve sellem subha rabiatin madat min'l hacca felma qadna amarna nabi sallallahu an nhil wa qala ahillu asibu min nisa qorivat diyor ki sahabelerden bazıları peygamberimizle birlikte sadece hacca niyet etti tek bir hacca niyet ettiler diyor ki bizler geldik zilhiccenin dördüncü gününün sabahı geldik Mekke'ye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 sahabelere yaklaşabileceklerini, helal olduğunu, yani ihram yasaklarından çıkabileceklerini söyledi. Bu kadar. Febleغه enne naqul لَمَّا لَمْ yakun بَيْنَنَا wa عَرَفَ Araf ila Ve biz diyor Arafayla Arafa gününe çıkmakla aramızda 5 gün vardı yani. Arafa gününe çıkmamıza 5 gün kalmıştı. Amarana an null ila nisa'ina hanımlarımıza diyor, hanımlarımıza yaklaşıp E, mineye gittik. Rivayete mine rivayet tarafa menilerim e, zekerlerimizden meni gidiyor, geliyordu. Yani henüz yeni ilişkiye girmiştik. Qaale ve qalu Cabir bihi hakikaten harraka. Cabir elini bu şekilde hareketlendirdi. Feqame Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi sahabeleri ihramlarından çıkaracak ya. Mekke'den gelmiş, Medine'den gelmişler. Kimileri hac, kimileri hac ve umre kıran. Diyor ki Aleyhisselam. Kat alimtum anni atqaqukum lillah. Biliyorsunuz ki ben sizlerin aranızda Allah'tan en çok korkanınızım. Ve astakukum en Allah'a sadık olanınızım. Ve eberrakum ve en itaatkar <gülüyor> olanınızım. Lew la hedyi le halaltu Kurbanımı getirmeseydim ben de sizin gibi ne yapardım? İhramdan çıkardım. Fe <gülüyor> hullû emrediyor. İhramdan çıkın. Hiç kimse anlıyor mu bu ihramdan çıkmayı? Vücubiyet. Diyor ki Felo hanımlarınıza yaklaşın pardon. Felo istekbaltu min emri Şu anda bildiğimi bilseydim, gördüğümü görseydim ne yapmazdım diyor. Ben de diyor kurbanımı getirmezdim. ve semi'na ve ata'na. Sahabe diyor ki biz de peygamberimizin bu emrini ne yaptık? İşittik ve itaat ettik. Demek ki sahabenin kadınlarına yaklaşması vacip değil. İkinci hadis alalım. Vaktimiz daralıyor. Diyor ki İmam Buhari hadisene Ebu Ebu Ma'mer Haddesene Abdul Varis anı Hüseyin an İbn Burayda hadesene Abdullah el Muzeni el Mugaffal sabadan anın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال peygamberimiz dedi ki akşam namazından önce namaz kılın peygamberin emrine ifade eder şakir vacibiyet tabii sonradan geldiğin için anlamadın sen bunu peygamberimizin emri vacibiyet peki peygamberimizin akşam namazının farzından önce kılın emri vacibiyet ifade eder mi he Etmez. Etmez. Çünkü Peygamberimiz bakın hadisin namına diyor ki limen şa'e isteyen. İsteye yani yani. Buradaki vücubiyeti düşüren ne? Peygamberimizin şa e. limen şa'e ifadesi. Demek ki karine yahut hadisin siyahkı gelişi yahut başka bir delil ne yapıyor? Düşürüyor, düşürüyor. Bunu vücubiyetten düşürüyor. Yani kimse bu hadisi okuyup da ne anlamasın? Akşam namazının farzını iki rekat kılmak farzdır. Anlamasın. Çünkü Peygamberimiz ne yaptı? Bunu bu şekilde açıkladı. Evet. bu Böyle usulü bir Mesela İmam Bukhari Rahim bizlere burada bunu açıklıyor. Diyor ki yani Kur'an ve sünnete sarılın. Elbette Kur'an ve sünnete sarılırken kimi hükümler var ki vücubiyet ifade eder, emirler. Kimi emirler var ki tahrim ifade eder. Kimi emirler de var ki vücubiyet ifade etmez, İbaha ifade eder, mubah olduğunu. Kime yasaklar da var ki haram değil de nedir? Kerahat. Tabi bunun döneceği yer yani nedir? Az önce söylediğimiz gibi ilim ehlidir, ulemadır. Ulema da dedik ki deminden şu üç sebep de, şeyden dolayı. bu vücubiyeti ve şeyi e, tahrimiyeti ne yapabilir? Mubahlığa veyahut da kerahata taşıyabilir. Sıyak, hadisin gelişi. Karine, oradaki vücu. Ya da başka bir nas. Bunlar olursa o zaman e, ne olur? Hadisin vücubiyeti ibahaya, mubahlığa. E, emri de, yasağı da neye düşer? Kerahata düşer. Burada kalalım. Önümüzdeki baba geçemedik. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki baba, şura babını. Peygamberimizin şura Peygamberimiz nerede şura'ya derdi Kur'an ve sünnette gelmeyen meselelerde. Yani Peygamberimiz zina edeni, recim edelim mi, etmeyelim mi diye sahabelerle ne yapmaz? İstişare etmez. Olmaz. Düşmanı dışarıda mı karşılayalım, içeride mi karşılayalım? Bir şey gelmemiş, orada istişare eder. Yani demek ki Kur'an ve sünnetin olduğu yerde istişare? Olmaz. Olmaz. Namazı camide mi kılalım, dernekte mi kılalım? Namazı camide mi kılalım, evde mi kılalım? İstişare olur mu? <gülüyor> Olmaz. Subhaneke ve hamdik. Aşhedü en la ilahe illa ente astaghfirullah ve